Hocam, e, seferi namazlardan neden farzları kısaltırız da kılarız, sünnetleri tam kılarız diye bir soru var. E, nafile ibadet olan sünnetlerin de kısaltılması ya da kılınmaması, illaki namaz kılınabiliyorsa sadece farzları tam kılsak uygun olmaz mı? Demiş Allah'a emanet olunuz diye de iletmiş. Şimdi ibadetlerde asıl olan nasıl emredildiyse o evet. şekilde yerine getirilmesidir. Evet. Esas bu. Peygamber Aleyhisselatu vesselam ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine bakarak bize buyuruyorlar ki, seferde olduğunuz zaman namazları kısaltabilirsiniz. Kısaltmanızda bir sakınca yok. Hangi namazları? Farz olan namazları. Yani dört rekatlı farz namazları. Öyle, ikindi ve yatsı namazlarının farzlarını kısaltarak, yani iki rekat olarak kılabilirsiniz. Şimdi Hanefi mezhebi diyor ki bu zorunludur seferdeyken. İlla iki rekat olarak kılacaksınız. Şafii mezhebi diyor ki isterseniz tam kılabilirsiniz. isterseniz seferi olarak yani kısaltarak kılabilirsiniz. Bu mezhepler arasında ihtilaflı olan bir konu. Evet. Yani illa da e, kısaltmak zorunlu değil Şafii mezhebine göre. Hanefi'ye göre ise zorunludur. Aksi halde tahrimen mekruh bir fiil işlemiş sayılırsınız. Evet. Sünnet namazlara gelince, seferdeyken bunların kısaltılıp kısaltılmaması meselesine gelince, bunların kısaltılması söz konusu değildir. Ancak şöyle bir şey var. İntikal halindeyken, yani yolda giderken, yolculuk sırasında, işte otobüste gidiyorsunuz, efendim uçakta gidiyorsunuz veya yaya gidiyorsunuz, her neyse. Binek üzerinde gidiyorsunuz. Hareket halindeyken sünnetleri zaten kılmıyorsunuz. Hiç de kılmıyorsunuz. Evet. Ha, varacağınız yere vardıktan sonra yani sükun haline erdikten sonra artık hareket bitti. Mesela diyelim ki buradan 90 kilometre veya daha fazla ötesi bir yere gidiyorsunuz. Yoldayken zaten sünnetleri kılmıyorsunuz. Bırakın kısaltmayı. Tümden kılmıyorsunuz. Ama gideceğiniz yere vardıktan sonra artık sünnetlerinizi tam olarak kılmanız gerekiyor. Evet. Teşekkür Onun ederiz için hocam. Başka bir şey daha var mıydı sonunda? Sanki... Yok hocam. Yani tam kılsak uygun olmaz mı diye sormuş Şafii mezhebine göre tam kılabilirsiniz. Evet. Siz arzu ederseniz kısaltarak kılabilirsiniz. Arzu ederseniz tam olarak kılabilirsiniz. Ama... Hanefi mezhebine göre illa kısaltarak kılmanız gerekiyor. Çünkü bu Allah'ın bir ikramıdır diyor Hanefi mezhebi. E siz Allah'ın ikramını kabul etmeyip, hayır ben tam kılacağım dememeniz lazım diye evet. e, iştihat yapmışlar Hanefi mezhebinin müştehidleri.